Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben faize bulaşmak istemediğimden dolayı faize para yatırmak istemiyorum ve yatırmıyorum dikkatli yıldan derim. Sizi tamam. izledikten sonra öyle karar aldım. Ama paramı da evde tutmak istemediğim için çalışan bir bayanım. Birikim de yapmak istiyorum. Devlet Bankası'na altın hesabı açtırdım. Bu Hı. doğru mudur? Ayrıca başka bir şey de sormak istiyorum. Buyurun. Euro alıp tane hani, dirittirmek doğru mu? Doğru. Bir de e, dolar da alıp dirittirmek doğru mu? Bunu sormak istedim. Hı. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet hocam e, altın hesabı sorusuna önce cevap evet. verelim. Devlet bankasında. Devlet bankası veya diyor. diğer özel bankalar, katılım bankaları kim olursa olsun, hangi banka olursa olsun altın hesabı açtırmak caizdir bir şartla. Diyelim ki siz gittiniz altın e, karşılığında altın işte 80, 80 lira ise bugün e, 100 gram altın almak istediğinizi söylediniz. 800 lira, şey 8 bin lira. 80 bin lira pardon. 80 tamam. bin lirayı yatırdınız. Size 100 gram altın veya 1 kilo altın neyse artık. Onun karşısında verdiler hesabınıza yazdılar. Bu buraya kadar caiz. Ama siz birkaç saat sonra veya ertesi gün veya birkaç gün sonra gittiğinizde o bankaya ben altınlarımı almak istiyorum dediğinizde Size altınlarınızı teslim ediyorlarsa Veya tamam birkaç saat sonra gel size altınlarınızı teslim edelim diyorlarsa Yani fiili olarak fiziki olarak altınları size teslim edebiliyorlarsa Bu takdirde altın hesabı açtırmak caizdir Hangi banka olursa olsun bu caizdir Aksi halde caiz değildir. E bunu yapan var mı acaba diye akıllarına gelebilir. Biz yapan de araştırma yaptık. Yapan var. Yapanlar ben isim var. vermeyeceğim reklam olur. Evet. Yapan bankalar var. Onun için araştırsın hanımefendi. Çünkü bizim burada açıklamamız uygun Bunu yapan olmaz. katılım bankaları da var. Tabii işte dedim ya yani artık hepsi banka yani. Hı hı. Kimi katılım bankası kimi konvansiyonel banka. Aradaki statü farkı bu kadar. E, yapan bankalar var. Araştırsın hanımefendi. Orada altın hesabını açtırsın. Ve ayrıca euro ya da dolar, dolar almak hesaba yatırmak caiz mi? Tabii ki e, euro veya dolar hesabı açtırıp e, faizsiz olmamak kaydıyla e, bankada bunları biriktirmek, bekler, muhafaza altına almak caizdir. Evet. Tabii ki bunlara tahakkuk edecek faizi de alsın ben. E, alsın ama fakire veya hayır kurumlarına versin. Kendisi e, Orada tahakkuk edecek faizleri bankaya bırakmasın. Neden? E çünkü banka faiz kuruluşudur. Niye ben onu destekleyeceğim? Orada kalırsa param. Ben onu alırım, tahakkuk edecek faizleri alırım hayır kurumlarına veya fakirlere veririm. Tabii ki karşılığında bir sevap beklemeden oralara dağıtırım. Böylece faiz müessesesini semirtmekten de kurtulurum ve bal altına girmiş hı hı. olmam. Peki hocam burada seçici davranmamız gerekir mi? Yani devlet bankası dedi hanımefendi ama yani onlar da faizle çalıştıklarından dolayı paramızı orada biriktirmek. Yani şimdi katılım bankaları Kar zarar ortaklığı esasına göre çalıştıklarını ifade ediyorlar. Gerçekten e, o şekilde çalışıyorlarsa orayı tercih etmekte fayda var. Hı. Evet. Faize bulaşmamak, faiz müessesesini zengin etmemek adına o tarafa meyletmesi daha İsabetli uygun olur. olur evet. değil mi? Evet. Evet.